Buruc Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 22 ayettir. Buruc burçlar anlamına gelir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Burçlarla süslü göğe, geleceği vaad olunan kıyamet gününe şahid ile meşhuda kasem ederim ki tıpkı kahrolası Ashabu uhtudun o tutuşturulmuş ateşte dolu hendeyi hazırlayanların